Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Efendim hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz sizlere. Bizler bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o bereketli ömrüne yaptığımız yolculuğun dokuzuncu bölümüyle huzurlarınızdayız inşallah. Dokuzuncu bölümüyle huzurlarınızdayız inşallah yine geçtiğimiz bölümlerde olduğu gibi bereketli güzel hayırlı bir yolculuk olması niyazı duasıyla hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş, hoş geldiniz buldum, hocam. Nasılsınız efendim. hocam? Elhamdülillah hamdolsun. Yoruyor Dünlere muyuz sizi hocam? Eriştirene hamdolsun. Yorgunluğumuz bunun için olsun. Başka şeyler için de yorulabilirdik. Allah başka bir derdimiz de olabilirdi, başka ya. bir yükümüz de olabilirdi. Ama Cenab-ı Hak bu kadar güzel bir yükü taşıttırıyor bize. Gerçekten yük çok çok kıymetli bir yük. Ben dönüp hep kendi nefsimi öyle sorguluyorum kardeşlerime de hı hı. onu tavsiye ederim. İslam çok güzel bir şereftir ama çok da ağır bir yüktür bu şerefi ne kadar hakkıyla taşıyoruz? Temsiliyet adına bizden bekleneni yerine getiriyor muyuz getirmiyor muyuz? O muhasebe yapmak durumundayız. Hı -hı. Bir de bizim bir başka sorumluluğumuz daha var. İnsanlara bir şey anlatıyoruz. Anlattıklarımızla yaptıklarımız, anlattıklarımızla yaşadıklarımız eğer bir uyum arz etmezse geleceğiz miraca Miraç'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dillerinden asılan bir zümreyi görüyor. cibril Emin'e nedir diye soruyor. cibril Emin diyor ki insanlara iyiliği anlatıp yapmayanların akıbeti bu diyor. O o kadar zor bir şey ki her hatibin her konuşanın ödünü koparacak bir şey bu. E tabii ki o sorumluluk bizi eziyor Allah. İnşallah o ızdırabı yüreğimizden almasın ve bize yardım etsin. Bir sohbetinizde öyle bir şey daha söylemiştiniz ee, şu üç zümre diye bir tanesi sadece anlatmak için hutbede konuşmak için ilim öğrenenler, evet, evet. o ehil mesela ya, ya. çok çok büyük mesuliyet Allah yani muhafaza bu bu buyursun iş çok inşallah. Çok zor bir şey gerçekten yani ama inşallah ne yapalım Allah bizi i̇nşallah. bu işe sevk etmişse diyoruz ki sevk eden odur, yardım edecek de odur. İnşallah bizi aleyhissalatü vesselam Efendimizin mesajlarına gölge olanlardan etmesin. Ha. Az bir şey yansıtabilirsek, az bir şey sevdirebilirsek, az bir şey insanların yüreğinde iman heyecanını uyandırabilirsek, az bir şey bu noktada harekete geçirebilirsek inşallah bizden daha iyileri gelecek, i̇nşallah. daha iyilerini yapacaklar. O daha iyileri de işte bu toplumun, bu memleketin, bu dünyanın iyileşmesine, güzelleşmesine vesile olacak inşallah. Evet inşallah hocam bu dokuzuncu bölümde artık vefayı, sadakati ağır imtihanın ne olduğunu hani e, ispat bedel ister e, şey ne, ne deniyordu? İttia İddia ispat, ispat ister. Der ispat ister artık ispat vakti böyle ağır imtihanlarla ashabın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoğurulduğu döneme geçiyoruz. Ayrıca da şakkı kamera hadisesini de inşallah bugün anlatma derdindeyiz. Bu konular baya yine çok yani baya çok. <gülüyor> i̇nşallah hayır olsun. Hiç Ebu Zer radiyallahu anh'tan bahsetmedik hocam bu süreçte çünkü onda orada çok önemli bir e, fonksiyonu işlevi var. İsterseniz oradan başlayarak Eyvallah. ufak ufak. Ebu Zer Gıfar kabilesinden radiyallahu an <gülüyor> ilk gelenlerden şimdi buradan bir şeyler de öğreniyoruz o Gifar kabilesinden birisi Rabih denilen bir bölgeye yakın bir bölge onun bulunduğu yer Mekke'ye 250 kilometre şimdi o günkü şartlarda çok büyük bir mesafe bu ama o günlerde Ebu Zer İslam davetinden haberdar ve ilk günlerde bu davetin ne kadar ilk günlerde duyulduğuna dair de güzel bir işaret aslında bize Ebu Zer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın bir yaşı var. İslam'dan önce yani miladi 607'de birden içinde bir farklı hal oluşuyor, daha İslam yok ortada. Çöllere gidiyor, farklı hallere giriyor. Bir gün menat putları onların putları o putun karşısına duruyor. Yerden bir taş alıyor puta bir atıyor. Puttan o taş deyip tekrardan savrulduğu zaman bir ses gelince sen kimsin ki sana tapacağım diyor ve o anda o ruh haliyle secdeye kapanıyor. Daha namaz yok, secde yok. Ebu Zer secdede ki bunları anlatacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bu hallerdeyken ki Gifar kabilesi şakiliyle meşhur olmuş bir kabile. Yol kesiyorlar, insanların mallarını alıyorlar. O da o kabileden. Hı hı. O işlerini de yapmış birisi ha, zaten. Ha yapmış da yani Yapmış bunu. birisi de evet. zaten ve aradan üç yıl geçince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davete başlayınca haberdar oluyor ki Mekke'de bir peygamber çıkmış bir şeyler söylüyor. Kardeşi var onun Üneyse gönderiyor git diyor bir bak bakalım neyin ne nesidir. Üneyse geliyor ama bir şey anlayamıyor birkaç kişiye soruyor çünkü zor günler o günler ilk günler. Doğru dürüst bilgiler alamayınca çıkıp dönüp gidiyor. Ebu Zer kendisi geliyor geliyor Kabe'ye Allah Resulü'nü arıyor ama kimseye bir şey sormuyor. Kimse de ona bir şey sormuyor. Çünkü oradan gelen giden çok. Kimin ilgisini çekiyor Ebuzer biliyor musunuz? Kimin? 10 yaşındaki Ali'nin. Ali diyor ki amca diyor ne işin var buralarda? Ali'ye bir şeyler söylemiyor. Seni misafir etmek istiyorum diyor. Alıp evine götürüyor. 3 gün evinde misafir 10, yaşında bir, 10 yaşında bir çocuk ve Ebuzer sonradan Ali'ye aşık olacak niye aşık olacak ta o günlerde atılıyor aslında onun tohumu, üç günün sonrasında Ali bir daha çıkıyor karşısına diyor ki amca diyor nedir seni buralara getiren, eğer diyor başkalarına söylemeyeceksen sana anlatayım bir peygamber çıktığını duydum onunla tanışmaya geldim seni ona götürebilirim diyor Ebu Ziyer bir şaşırıyor sen tanıyor musun onu nasıl tanımam diyor o benim amcamın oğludur şöyledir böyledir anlatıyor ancak diyor o Safa tepesinde bir evde. O evi kimselerin fark etmemesi lazım. Senle beni de kimse görmemesi lazım. Şimdi ben önde yürüyeceğim, sen arkamda. Eğer bir yerde bir tehlike olursa ben eğileceğim, ayak ayakkabımla uğraşacağım. Sen beni geçer gidersin. E bu Ali'nin aklıdır. Ali'nin aslında o günlerde bile ortaya koyduğu bir güzeldir, güzelliktir. Eğer bir tehlike yoksa ben bir eve girdiğimde sen de arkasından girersin. Aynen öyle oluyor. Eve giriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görür görmez gel bakalım diyor Arap misafir. Gel bakalım. İlk kez Ebu Zer aleyküm diyor. İslam selamını ilk kullanandır. Ondan sonra selam yayılacak. Ebuzer başka bir insan Allah Rasulü onun için bir sürü şeyler söylüyor. Geliyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde duruyor ve iman ediyor. İman eder etmez orada bir söz söylüyor Bekir kardeşim bu çok önemli kardeşlerimiz bunun altını çizsinler. Şimdi onun karşısına bir tavır daha koyacağız. Ne diyor biliyor musunuz ne diyor efendim? Ne var üzerime ya Rasulallah diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor dedim ne var şimdi benim üzerime? Sorumluluklarını öğrenmek istiyor bu bir tavır. Karşıda bir tavır daha var o Ebu Leheb tavrı Ebu Leheb de bir gün işte Müslüman olmaya karar verir gibi geliyor aslında başka bir amacı var. Ben Müslüman olunca bana ne var diyor. Bana ne var demekle benim üzerime ne var demek arasında çok fark var. Biri, kazanacaklarını soruyor, biri sorumluluklarını soruyor. Mümin tavır Ebu Zer tavrıdır ve mümin tavır sorumluluklarını sorar. Akabe biatında sorulan soru da aynı soru Aynı soru. Bana ne var? Çünkü üzerime olan sorumluluğu öğrenmek He. durumundayım. Ebu Leheb'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki herkese ne varsa sana da o var. Herkese ne vardı? Cennet, Cennet. vardı. diye bu Leheb'i. Beni şimdi şu kölelerle, şu ayak takımıyla bir mi tutuyorsun dedi, beni bunlarla bir tutan bir din olmaz olsun dedi. İşte bu, bu bir tavırdır aslında. Kibir. Bir anlayıştır yani bunu iyi anlamamız lazım ki bugün aslında bazen bazı olaylar karşısında ortaya koyduğumuz tavırlarda kimin çizgisini takip ettiğimizi iyice belli etmiş olalım. Ebu Zer çizgisi mi? Ebu Leheb çizgisi mi? Ebu Bekir çizgisi mi? Ebu Cehil çizgisi mi? Bunları çok iyi anlamamız gerekiyor. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı anlattı. Ne dedi biliyor musunuz Ebu Zeyr? Ya Resulallah ben kılıyorum dedi zaten. 3 senedir ben böyle secde ediyorum, şunu yapıyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bundan da çok memnun oldu. Dedi ki ya Resulallah müsaade et bana gideyim Kabe'de bu dini haykırayım. insanlara bu dinden bir şeyler söyleyeyim. Allah Resulü dedi ki dur Ebu Zer şimdi zamanı değil ama Ebu Zer duracak bir tabiatta değil Ebu Zer bu. Resulullah'tan izni kopardı gitti, duyurdu, dayak yedi bayılana kadar Hazreti Abbas olaya müdahale etti. Siz dedi ne yapıyorsunuz bu gifar kabilesinden Ebu Zer'dir sizin kafileleriniz oradan geçiyor. Duyarsa bunun kabilesi bir daha oradan bir kervan geçinemezsiniz dedi elinden kurtardı ve sonra tekrardan Darul Erkam'a geldi Ebu Zer. Allah Resulü dedi ki ya yapmasaydın ya Resulallah dedi o kadar güzel ki İslam'a haykırmak. Ne olur bana bir daha müsaade etti de. Efendimiz hayır dedi ama Ebu Zer durmadı aradan birkaç gün geçti gitti Safa tepesine Baktı insanlar isafna ile putlarına saygı gösteriyor. Dalga geçer gibi dedi ki orada bazı hanımlara ne yapıyorsunuz bunlara? Evlendirin bunları birbirleriyle falan diye alay Ay. etti. O alayın üzerinden hanımlar bir çığlık attılar yine toplandı insanlar yine Ebu Zer iyi bir dayak yedi orada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz baktı ki Ebu Zer işi çıkmaza sokacak, işi farklı bir noktaya getirecek. Ebu Zer dedi git ben seni çağırmayana kadar da gelme. Git Rif arka bilesinde tebliğine devam et. Vardı Ebu Zer ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman çağırdı? Hiç çağırmadı. Kendisi baktı ki gelen giden yok ama o baya bir orada tebliğ ve davet çalışması yaptı. Hicretin 5. yılının yılında arkasına bir sürü insanı katarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Ebu Zer böyle radıyallahu anh. Son bir cümle söyleyelim onun hakkında. Her kim İsa'nın zühdü ile yeryüzünde yürüyen birini görmek isterse Ebu Zer'e baksın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. İsa'nın zühdü ile yürüyen biridir o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir İslam peygamberine sahabisini benzetiyor o tek başına yaşar tek başına ölür ve tek başına haş olur diye Ebu Zer'in tekliğine de bu noktada sallallahu aleyhi ve sellem vurguda bulunur. Ey Allah, teşekkürler. Şimdi hocam Kureyş özellikle Mekke'nin müşrikleri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın iman etmesinden sonra evet. iyice paniğe kapıldılar ve ondan sonra o süreçte daveti engelleme açısından bazı çabalara giriştiler. Aynen. Nelerdi bunlar? Çok farklı Nasıl şeyler paniklediler? yaptılar. O kadar geniş bir konu ki o. Biz sadece birkaç şeyi söyleyeceğiz. Tamam Mesela direkt Ebu Bekir'e yaptıkları var. Direkt Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları var. Direkt Ebu Talib'e gelip yaptıkları var. Diğer Müslümanlar ayrı ama özellikle bu üç isim önemli. Ebu Bekir'e işkenceler edildi. Ebubekir Bekir soylu birisiydi ona rağmen arkadaşlık bağlarını koparanlar oldu, şunu oldu, bunu oldu. O işin ayrı bir boyutu gelin Ebu Talib'e Ebu Talib kim ailenin büyüğü ve Allah Resulünü sürekli ona şikayet ediyorlar etmesin engelle onu sen onun amcasısın babası sayılırsın ona sahip çıkan sendin bak böyle olur şöyle olur bir sürü şeyler söylediler Ebu, Ebu Talip gitti geldi yani o da insan yani netice itibariyle yaşı ilerlemiş, karşıda koca bir işte kitle var o ise ailenin işte bir üzümresiyle onlara karşı mücadele etmek durumunda kalmış. Bunların hepsinin sıkıntısını çekmiş olmasına rağmen Ebu Talip bir dağ gibi arkasında duruyor. İlk heyet geldiği zaman Ebu Talip'in yanına Ebu Talip dinledi onları dedi ki tamam siz gidin ben yeğenimle konuşacağım. Konuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle. efendimiz dedi ki ya amca dedi bu Allah'ın dinidir. Benim bir vazifem var bu vazifeden asla ben geri duramam dedi. Dinledi tamam dedi yeğenim. Allah Resulü'nün durduğu bir yer var o yer 23 yıl boyunca hiç değişmedi ama onun karşısında duran o inkarcılar, o münafıklar o münkirler artık ne diyeceksek hep değiştirmek zorunda kaldılar. Ne çıkarıyoruz burada? Ne efendim? Mümin tavrını değiştirmeyen adamdır. Şartlar mümini şekillendiremez ancak mümin şartlara göre o tavrının en ideal halini ortaya koyar. Bir de bu dava ise eğer bu dava başka bir şey gerektirmez. Bugün işte farklı bir hal aldı. Ben uslubumu değiştireyim, şöyle davranayım, şunları söyleyeyim. Şöyle yapayım, böyle bir şey yok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde. İnanılmaz derecede saf, duru, berrak bir biçimde bir dava var. O dava tevhid davası, o dava var. Risalet davası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde en ufak bir geri adım atma yok. Aradan bir müddet geçti, Velid bin Muğire yine yanında bir heyet, yanlarında bir tane de delikanlı var, delikanlı Ümare İbni Velid, Velid bin Muğire'nin oğlu, bu gencin Mekke'de şöyle bir özelliği var, yakışıklılığıyla ve akıllılığıyla biliniyor. Hmm. Bakın nasıl bir teklifle gelecekler Ebu Talib'e. Diyecekler ki Ebu Talip yeğenin her şeye rağmen ne seni dinliyor, ne bizi dinliyor bu noktada halen bize rahatsızlık veriyor halen sıkıntı veriyor. Artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok al bunu yeğenine karşılık ümareyi ver yiğenini bize biz yenini öldürelim onun karşılığında sana bir can vermiş oluruz bir cana karşı bir can. Ebu Talip şunlara bir baktı dedi ki ya siz iyi misiniz akıllı mısınız siz? Nasıl bir kafayla geliyorsunuz bunu bana söylüyorsunuz? Ben kendi evladımı çocuğumu vereceğim size siz onu öldüreceksiniz. Sizin çocuğunuza da ben babalık yapacağım ona da sahiplik çıkacağım. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Kovalıyor onları. Onların o teklifi zaten akıllı bir teklifi ama çaresizlik insanlara akılsızlıkla işler yaptırır. Böyle bir şeyler yaptırıyor. En son artık yapabilecekleri başka şeyler kalmayınca daha da sertleştiriyorlar tavırları. Bir heyetle geliyorlar Ebu Talib'in önüne. Ya yeğenini susturursun ya da biz onu bulduğumuz yerde öldürürüz diyorlar. Ebu Talib'in dünyası başına yıkılıyor. Ne yapacağını şaşırmış. Çağırtıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i. Yeğenim diyor. Kavmim bugün yine geldiler. Ne olur bu amcana acı ve bu amcana dayanamayacağı yükleri yükleme diyor bu Talib'in sözleri bunlar evet. artık bu işten bir vazgeç diyor. O tarihi sözü orada söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem amca diyor güneşi sağ elime verseler ayı sol elime verseler vallahi Allah bu dinini aziz kılan, kılıncaya kadar ya da ben bu yolda ölünceye kadar ben bu davadan vazgeçmem. O sözleri söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damla damla gözünden yaş akıyor ve Allah Resulü o anda Ebu Talib'in himayesini artık kaldırdığını zannediyor ve o anda farklı bir şey de yok söyleyeceğini söylemiş, tam gideceği anda Ebu Talib yine Ebu Talibe yakışır bir şey söylüyor. Devam et diyor işine devam et ben senin arkandayım diyor. Böyle bir amca var arkasında biz Ebu Talib'i niye bu kadar ısrarla ve tekrarla anlıyoruz işte bundan dolayı gerçekten Risalet davasına çok ciddi bir biçimde sahip çıkmışlar. O da duruşunu değiştirmiyor aslında. Değiştirmiyor. Evet belki imanını ikrar evet. etmedi ama hiç değiştirmedi hiç geriye adım atmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Devam ettikçe çıldırıyorlar bunlar. Velid bin Muğire ne yapacağını bilmiyor. O şuraya giriyor olmuyor, buraya giriyor olmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Efendimize bir şeyler söylüyor. Allah Resulü ona ayetler okuyor etkileniyor. Velid bin Muğire birkaç gün evden çıkmıyor. İnsanlar zannediyorlar ki Velid bin Muğire de Müslüman olmuş. Gerçekten de bir etkilenme var ama sonra yine Kureyş'in büyükleri Ebu Cehil gidip meseleyi karıştırıyor. Velid bin Muğire'yi tekrardan düşman ediyor. O günlerde konuşulanları şöyle bir toparladığımızda bir şey görüyoruz o da şu Velid bin Mughire de Nadr İbni Haris de konuşurlarken çaresizliklerini söylüyorlar ya ne diyorsak ne oluyorsa bir türlü biz bastıramıyoruz bu sesi onun üzerine ne yapalım ne edelim diye konuşuyorlar. Birileri diyor ki kahin diyelim Velid bin Mughire diyor ki nereden gördünüz bir kehanetini var mı? 40 yıl içinizdeydi. Şair diyelim diyorlar var mıydı herhangi bir şiirliği şiir okumuşluğuna şahit olan var mı? Yok. Sihirbaz diyelim, Mecnun diyelim, yalancı diyelim. Ne diyorlarsa çaresiz kalıyorlar. O anlarda Nadir İbni Haris diyor ki ya bunların hiçbir tanesiyle ikna edemezsiniz insanları. En iyisi şunu söyleyin diyor. Öyle sözler söylüyor ki o sözler kişiyi ailesinden, anasından, babasından, kardeşlerinden ayırıyor. Gerçekten ancak bu sözle bir şeyler söyleyebildiler. Bu sözle ortaya bir şeyler koydular. Ama baktılar ki yine olmuyor. Nadr İbni Haris akıllı bir müşriktir. Yani kafası çok farklı çalışan birisidir. Gitti farslardan bazı masallar öğrendi. Geldi ki İslam'ın tesirini kırması için. Hı hı. Fars illerinden kadınlar getittirdi. insanların içerisinde farklı bir hava esilsin diye. O da olmadı dediler ki o zaman Kur'an'ın sesi dillendirildiği zaman söylendiği zaman tenekeler çalın işte gürültü yapın da Sesi bastırsın bu noktada bir şeyler yaptılar. Şu anki dünyaya gelin Bekir kardeşim hakkın sesini kısmak için ne yapıyorlar? Her şey aynısını. Teneke çalınıyor. Aynen öyle. Bugün de tenekeler başka başka şekillerde çalınıyor. Evet. Bugün işte filmler yoluyla yapılıyor, işte futbol, müzik yapılıyor. yoluyla müzik yapılıyor, yoluyla yapılıyor. Yani insanların hak ve hakikate ulaşmaması adına ellerinden gelen ne varsa onu ortaya koyuyorlar. Doğru. Ama ne olursa olsun hakkın sesini kısamazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi toplandılar bir gün efendimizin etrafında ya dediler sen ne istiyorsun bizden ne istiyorsun eğer istediğin bize kral olmaksa hükümdar olmaksa seni başımıza melik kral yapalım malsa toplanalım malı sana verelim kadınsa söyle hangisiyse onu verelim ne istiyorsun sen bizden ben sizden dedi tek bir şey istiyorum hemen şaşırdılar bir şey ise kolay o zaman dedik sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah demenizi istiyor. Ne ister başka Allah Resulü, bu, Resulü? Ve bu onların dünyasını yıktı çünkü o kelimeyi söyledikleri zaman hayatlarının değişeceğine, değişmesi gerektiğini bildikleri için o sözü söylemekte direniyorlardı. Evet. Söyleyen de biliyordu niçin söylediğini söylemeyen de biliyordu niçin söylemediğini. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün etrafını sardıklarında Allah Resulü şöyle bir şey söyledi. Şu güneşi engelleyebilir misiniz size ışığını ve ısısını ulaştırmasında? Hayır dediler. Hak davayı da engelleyemezsiniz. Bu öyle bir dava ki güneş gibi ne yaparsanız yapın bunun önüne geçemeyeceksiniz. Aslında Allah Resulü bunu söylüyordu ama bunca şeye rağmen yükselen davet Yükselen İslam'ın o sesi, İslam'ın o izzetli duruşunu hiç engellemediler en son muhasara yaptılar ki şimdi muhasaraya sonunda tekrardan geleceğiz. Bu Rum Suresinin nüzulü ile alakalı olarak tam o demde Übey bin Halef Hazreti Ebubekir tamam. radiyallahu An arasında da bir iddialaşma oluyor Aynen. herhalde. Ondan bahsedelim mi hocam? Tabi tam yeri zaten ha. şöyle bir olay oluyor, ne olmuş işte ortada? Rumlar İranlılarla, Farslılarla yaptıkları bir savaşta yeniliyorlar. Yani Farslılar çok ciddi bir biçimde bir galibiyet elde ediyor. Rumları sürüp çıkarıyorlar. Hatta öyle ki dönemin Herakliosu Kartaca'ya kaçıyor ta başka yani Konstantiniyyeyi, İstanbul'u hmm, bile hmm. geçiyor çünkü bir daha düzelemeyeceğine dair bir şey var. Bunun üzerine hava atıyor Mekke müşrikleri. Niye hava atıyorlar? Diyorlar ki ya Farslar bizim gibi kitapsız bir topluluk, Rumlar ise sizin gibi ehli kitap ya onlar, onlar kendilerine bir kitap geldiğine inanıyorlar. Bizim gibi olan Mecusiler sizin gibi olan Rumları, Romalıları yerle bir etti. Siz de yarın bizim elimizde böyle olacaksınız diyorlar. Hmm. Yani olayın hmm. aslında Mekke'ye bakan bir yönü var. Mekke'lerin dilinde bir yönü var ki Kur'an meseleye müdahil oluyor. Müdahil oluyor ama tabi ki Kur'an'ın müdahil olmasının başka başka sebepleri de var. Bunun üzerine Rum suresinin birinci ayeti nazil oluyor. Ve o ayet diyor ki Rumlar yenildi size yakın olan bir yerde ama yakın bir gelecekte. فَبِدْعِ سِن۪ينَ فِبِدْعِ 3 ile 9 yıl arasında hmm. bir zaman dilimidir. Yakın bir gelecekte Rumlar yeniden yenecekler. Farsları bu noktada yenecekler ve o gün Allah'ın yardımıyla müminler de sevinecek. Bu ayeti duyuyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Hiç efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey söylemiyor. Kur'an'a itimadı budur işte Ebu Bakir Sıddık'ın. Hemen geliyor Übey İbni Halef'in yanında ayeti okuyor. Ayet okuyun, okununca Übey İbni Halef hemen farklı bir tepki gösteriyor. Var mısın iddiasına diyor. Bu kadar darmadağın olmuş olan Rumlar nereden bir daha toparlanacaklar da bir daha yenecekler. Mümkün değil. Mümkün diyor. değil. Zaten mümkün değil aslında görünen o da ama Allah görünmeyeni de görüyor. Allah görünmeyeni gördüğü için ona o bilgileri veriyor. Orada Ebu Bekir diyor ki iddiaya varsan varım diyor. Übey İbni Halef'le 3 yıl içerisinde eğer Rumlar galibiyet sağlarsa 10 deve karşılığında, 9 deve karşılığında farklı yuva yer. dikkat edin dostlar. İşte giriyorlar. Bir de diyor ki olur ki biz ölür mü ölürsek kimler kalacak işte bizden sonra. Onlar takipçisi sonra olsun varisler. bunu. Varisler, varisler de belli ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bekir'in bu yaptığını duyunca diyor ki git diyor. Süreyi dokuz yıla çıkar çünkü Allah ayette bunu söylüyor. Üç ile dokuz yıl evet. arasıdır febedisinin. Üç yıl olmayınca sen kaybedersin. Evet. Süreyi diyor dokuz uzat yıla dokuz yıla çıkar. Develeri de yüz deveye çıkar. Şimdi geliyor Ebu Bekir Übey ibn Halef diyor ki caymaya geliyor. <gülüyor> caymaya gelmedim diyor. Bahsi, Bahsi arttırmaya geldim. Develerin sayısı yüz olsun süre dokuz yıl olsun tamam mı? Tamam diyorlar. Yalnız yüz deve öyle bir servete tekabül ediyor ki tabii, yani tabii, inanılmaz tabii. bir deve bir araba değerinde bir neredeyse araba değil mi? mi? Aynen o günkü şartlarda olur yani. yani aynen evet. öyle ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in yaptığı bu bu iddialaşmadan memnun oluyor. Tabi burada hemen bizim kardeşlerimizin aklına bir soru geliyor. İddia gelecek. caiz mi? Caiz ben mi? o kadar iyi görüyorum ki şu anda o yorumları hiç okumadan <gülüyor> o kadar inanıyorum ki öyle yorumlar geldi. Ama öyle bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha İslam teşekkül dairesinde işin evet. başında caiz olan bazı şeyler biliyorsunuz sonrasında haram oluyor. Bazen hükümler değişiyor. Şimdi zaten anlayacağız ne olduğunu ve netice itibariyle Fübid'i yani o dokuz senenin sonunda Kur'an'ın söylediği gerçekleşiyor. Rumlar fırsları yer ile bir ediyor. Übey bin Halef yaşıyor mu peki dokuz sene Übey sonra? Übey bin Halef o günlerde yaşıyor halen He. ve Übey bin kimi bırakmış temsilci olarak Hazreti Ebu Bekir oğlu Abdurrahman'ı oğlu Abdurrahman alıyor ondan yüzdeveyi gönderiyor Medine'ye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Bekir bu bir bahis parasıdır. Bunu Yemen asla caiz değildir. Bunların hepsini sadaka olarak ver diyor yüzde ve böylece sadaka olarak dağıtılıyor. — Tabii bu şu demek değil değil mi hocam? İkimiz de toplum önünde çok evet. konuşan bir olduğumuz için söylediğimizin ne anlaşılacağını kestirebiliyoruz. Bu demek değil ki bahis oynayın oradan kazandığınızı Aynen. dağıtın asla o böyle bir şey. — Ondan sonra haram kılınıyor evet, Asla sakın yani o haram anlamayın. kılınıyor o işin bidayetinde olan evet. bir şey evet. zaten. Dolayısıyla bu, bu Allah gelmiyor yani. sallallahu aleyhi ve sellem de onun için zaten söyledi evet onu. Efendim. Hatta Ebu Bekir'i daha iyi anlayabilmemiz için bir örnek söyleyelim hizmetlisi bir gün ona bir e, tas içerisinde bir süt ikram etti o da aldı içti sonra dedik ya sen dedi bu sütü nereden buldun? dedik hizmetlisi ya cahiliye döneminde ben işte fal mal bakardım bir tanesine baktım o da bunun karşılığında getirdi o anda Ebu Bekir radıyallahu an o sütü çıkarmak için bir gayret gösterdi bu kadar Hassasiyet yani. adına bir şey yani dolayısıyla bu manada buralardan bir şey çıkmaz kimseye. Ekmek bu, çıkmaz bu, yani. bu iş farklı bir şey evet. hüküm nihai anlamda olan hüküm bizim için geçerli. Burada asıl üzerinde durmamız gereken şey Ebu Bekir radıyallahu sadakatidir. Ayet-i kerime ittibası İttiba. dur diyor ya. Yani. Kesinlikle bir şüphesi yok zaten mümin budur, mümin öyle acabalı fakatlı bir imanı taşımaz. İnandıysa Allah'ın kitabına bitti. Sadaka Resulullah sadakallah. Allah dediyse tamam, Resulullah dediyse tamam onun için başka bir şey zaten olmaz öyle bir alternatif de düşünülemez yani. yani. Onun için burada Ebu Bekir'in tavrı gerçekten sadakat adına çok önemli bir tavırdır. Allah'ın kitabına itimat konusunda da hepimize ölçü olması gereken bir meseledir. Eyvallah. Şimdi tam bu hadiselerden sonra bir de şakkı kamer mevzusu var, evet. öyle bir mucize var. Lakin hani meselenin içeriğini anlatmadan evvel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gösterdiği mucizeye genel anlamda mucize müessesesine diyeyim farklı yaklaşımlar var. Önce buradan bahsedelim mi? Efendim? Mucize meselesi ne yazık ki gerçekten insanımızın böyle ifrat ve tefrite kaymasına sebebiyet olan bir mesele. Aslında meselede bir şey yok da meseleyi mesele olma haline getiren insanlar. Evet. İki uçla karşı karşıyayız bu noktada. Bir uçta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiç mucize göstermediğini, bu dinin mucizeyle olmadığını, mucizelerin olmaması gerektiğini, anlatılan bütün mucizelerin uydurma olduğunu dile getiren bir uç bir diğeri de aleyhissalatü vesselamın her şeyinde bir mucize arayan bir uç. Yani iki meselenin ar arasında mahvoluyor bu İfrat mesele. Ve İfrat ve tevhid. İki tevrit. uç. Böyle bir şeye gerek yok. Aziz Kur'an'ımız bu ölçüyü koyuyor zaten bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı önümüzde. Dolayısıyla biz bu iki tane temel kaynaktan iktifa ederek meseleyi anlamaya çalışsak mesele net. Peki nedir mesele? Mucize dediğimiz şey insanı aciz bırakan şey demektir. Zaten Kur'an ayet, beyinat bu şekilde kullanarak meselenin büyüklüğünü nazara veriyor. Niçin Allah peygamberlerine mucize gönderir? Üç sebepten dolayı. Birinci mesele insanlar görsünler de hidayete ersinler. Hidayete vesile olsun diye. İkinci mesele mucizeyi görsünler eğer inkar ederlerse Helaka meşru bir zemin olsun diye üçüncü sebep peygamberlere ve peygamberlere iman etmiş olan insanlara nusret, yardım olsun diye. Bir daha tekrar edelim kardeşlerimiz. Edim, not iyice anlasınlar bunu bakın birincisi hidayete vesile olsun diye. İkincisi meşru, helaka meşru bir zemin olsun diye. Üçüncüsü nusrete yardıma vesile olsun diye. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir peygamberdir. Birçok peygambere gönderildiği için gönderildiği gibi mucizeler ona da gönderilmiş. Genel anlamda mucizeyinin Allah Resulü'nde olmadığını söyleyenlerin delil olarak ileriye sürdükleri ayet İsra suresi 59. ayet. Bu ayete göre diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Helak meselesinde işte eğer mucize gelse o mucizeden sonra iman etmeyenler helak edileceği için böyle bir şey de söz konusu olmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an dışında bir mucize gelmemiştir. Böyle değil. Böyle değil. Niye böyle değil? Aleyhselat ve selam efendimizin mesajı diğer peygamberler gibi mucizeye bağlanmış bir mesaj değil. Salih aleyhisselamın mucizesi deve idi. O deve mesele aslında insanların önüne çıktı evet. ki İsra 59'da da zaten o deveye bir vurgu var. Musa aleyhisselamdaki mucizede böyle bir özellik var. İsa aleyhisselamdaki mucizede de böyle bir özellik var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde böyle bir şey yok. Efendimizin davası daveti belli. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e gelen en büyük mucizede evet doğru Kur'an ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başka mucizeler de geldi. Şimdi biz gelen bütün mucizelere baktığımızda mucizelerin üç çeşit olduğunu görüyoruz. Hissi mucizeler, haberi mucizeler, akli mucizeler. Ne demek hissi mucizeler? Hissedilen yani bizatihi görülen işte Musa aleyhisselamın asası gibi. Hazreti İsa'nın işte eliyle hastalara şifa vesilesi olması gibi. İşte Salih aleyhisselamın devesi gibi ilah ahir hissi mucizeler var mı Allah Resulü var. sallallahu aleyhi ve sellemde de hissi mucizeler var. var. Haberin mucize ne? O an için gerçekleşmemiş. İleride gerçekleşecek olan hadiselerin haberini vermek var mı sallallahu aleyhi ve sellem'de? Hendi İstanbul'u müjdeliyor, Konstantin neler. neler müjdeliyor. Yani Efendimizin mesela haberi mucizeleri üçe ayrılır. Yakın gelecekte, orta, orta gelecekte, gelecekte uzak gelecekte. Mesela ahir zamana dair de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve verdiği haberler He. var akl mucize bilgi mucizesidir yani vahidir. o da Kur'an'dır. Şey mucizeye girer mi hocam? Mesela Ayşe annemiz iki kişilik yemek hazırlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çağırıyor 20-30 kişiye herkese yetiyor. Bu da bir o çeşit da mucize değil. Hissin mucizedir evet. işte. Ha. Allah Resulü'nün mübarek parmaklarından tamam, tamam, evet. su, su atması, su. işte göze çıkan bir sahabe efendimizin gözünü yerine koyması, eline verdiği bir sopanın kılıca dönüşmesi nedir? Bunlar hepsi isim mucizelerdir. şakk kamerde kamer evet. işte onun için bunları onun için anlatıyoruz o da nedir? Bir hissi mucizedir. Dolayısıyla burada hissi mucizeler yoktur deyip hemen kestirip atmak doğru değil, mucizeler mümin insanın imanını arttırır. İnkarcının da küfrünü arttırır. Dolayısıyla biz bir müminiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi model bir örnek olma üzerinden anlayabiliyoruz, anlamaya çalışıyoruz ama o bir peygamberdir. Onun peygamber onun peygamberliğini teyit maksadıyla, destekleme maksadıyla Allah bazı mucizeler de vermiştir. Bu mucizeleri de gözden kaçırmamak gerekir. Burada uçlarda dolaşmanın bir anlamı yok. Vasat en sağ. Vasat olmak gerekir. Kur'an'ın verdiğiyle yetinmek gerekir. Sünnetin bize verdiğiyle yetinmek gerekir. Bunlar bizi mutedil bir çizgi Gide tutar. İnşallah. Gelelim şakkı kameraya. Birçok inkarcı peygamberlerinden, geçmiş peygamberlerinden ne mucizeler istediler. Neden? İnanmak için değil biliyor musunuz? İnanın ki inanmamak için. Ne için istediler? İstiyorlar diyorlar ki. da biz yapanmasında emin işte olalım. Bakalım. Şüphe var ya içerisinde çünkü inkarcının gönlünde şüphe vardır ama mümin adamın gönlünde iman vardır. Evet. O manada hep sürekli meseleyi başka yere sevk etmeye çalışır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya bu nasıl bir peygamber ki işte çarşı pazarda geziyor, yanında hiç gezen melek yok, işte zengin değil, mahsul kaldırdığı bahçeleri yok böyle elçi mi olur dediler. Yerde ayakları olan bir peygamber istemiyor müşrik aklı neden takip edemeyeyim diye sonra kalksın desin ki ya ne yapayım işte yani. Onun gibi olmak mümkün, mümkün, zaten. mümkün değil zaten. Ama onlar gibi min en fusikum demiştik ya önceki derslerde ha. nefislerinden. Dolayısıyla buradaki o ölçüyü hiç kaçırmamak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam'ın onlar gibi aç kalması, onlar gibi ha. hastalanması, onlar gibi yürüyor olması yani insani yönünden çok rahatsız oluyor. Rahatsız oluyor. Mesela ha. bir tane bedevi geldi. Dedi ki Muhammed sana inanacağım Heh. ama söyle bakayım benim şu devemin şu anda hamile, kişi <gülüyor> erkek mi? Bir sahabe efendimiz bir orada ağır bir laf kullandı. Bir şey söyledi oradan bir gel gel dedi onu peygambere değil bana sor dedi. Ha, gel. Allah razı <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem, dedi ya yapmayın etmeyin. Çünkü böyle bir şey midir peygamberlik yani peygamberlik bu mudur? Ali Serat ve Selam Efendimizin devesi Kusva, geleceğiz Kusva şimdi hicret yolculuğunda tamam. inanılmaz bir deve, evet. yarışmaları da kazanıyor. He. Böyle inanılmaz bir hali var. Bir gün kaybetti. Münafıklar bastılar hemen Şayya'yı. Peygamberin devesiymiş. Yarış kaybetti. Eğer peygamberin devesi olsaydı kaybetmezdi falan ve vesselam Efendimiz de duydu. Develer biraz müşfik bir hayvandır. Evet. Duyguları farklı. Şöyle geliyor, nasıl karşılıyor biliyor musunuz Efendimiz onu? Bir annenin evladını karşılar gibi. Ellerini açmış gel kusmam gel galibiyeti veren de zaferi tattıran da mağlubiyeti veren de Allah'tır gel diyor alıyor deveyi bağrına basıyor. Allah Allah tabi deve sıradan deve değil o da Allah Resulüne mahcup olur evet. muyum acaba diye düşünmüştür belki değil mi hocam? Yani? ama netice itibariyle orada bakın insani bir şeyi görüyoruz yani niye biz peygamberin insaniliğinden bu kadar rahatsızız Allah aşkına ya. çok haklısınız. onun insaniliğidir bize örnek olan yani bakın bazı kardeşlerimiz anlamıyorlar diyorlar ki ya nasıl olur da sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ihtilaf yaşar işte Ayşe annemizle Hazreti Ali kavga ederler. Cemel vakasında işte Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali sıfında şunu yapar. Ya kardeşim ne istiyorsunuz ya? insan ya insan ya insan insansa eğer onlar da insani anlamda birçok şey yaşıyorlar. Varın siz ham dedin ki onlar o kadar büyük insanlar olmasına rağmen bu hataları yapmışlar. Bunlar bizim için bir rahmet eğer bunlar da olmasaydı vallahi bizde umut mumut kalmazdı. Biz derdik ya biz de nasıl adamlarız ki yani. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Aynı, Aynı Zaten şeklinde. yaşanmaz bir din derdik Aynen. yani. Dolayısıyla bu noktada sahabenin insaniliği, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insaniliği, beşeriliği bizim için bir rahmet vesilesidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İstiyorlar Mekke müşrikleri de mesela bir gün dediler ki Muhammed dediler eğer sen bir peygambersen şu Safa tepesini bir altına çevirdi de görelim dediler. <gülüyor> altına da çevirtmeleri belli ne oldu <gülüyor> yani evet. oradan bile bir şey olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya mucizeyi veren Allah'tır. Sizin istemeniz de bu olmaz. Her istediğinizde olacak diye de bir şey yok. Siz benim getirdiklerime ya inanacaksınız ya inkar edeceksiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi iradesiyle bir mucize oluşturmuyor ki ama ısrarlar çoğaldı başka şeyler de istediler bazen evet. efendimiz gösterdi bazen göstermedi tabii ki Allah'ın müsaadesi ve izniyle bir gün dediler ki ayı gösterdiler Dolunay semada şu ayı bir ikiye yarda bakalım yarısı bir tarafa yarısı bir tarafa yarısı şu dağın üzerine yarısı Ebu Kubeys'in üzerine gelsin de eğer bunu yapabilirsen sana bizler inan edeceğiz Kimler var orada onu söyleyenler içerisinde? Mekke'nin uluları dediğimiz o müşriklerin ekabir takımın hepsi var. Velid bin Mughire orada, Ebu Cehil orada, Ebu'l-Bukhturi İbni Şam orada, Mutim İbni Adi orada, Utbe İbni Rab'ye orada. Tabi iman, iman orada. etmek için gelmemişler. Rezil olsun da güya Aynen, kendi kafalarına göre mahcup dolayısıyla oluşunu dolayısıyla izleyecekler. Biz onun üzerinden zaten yapacağımızı Dedikodu yapacağız. <gülüyor> Ama orada müminler de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir şey söylemiyor o anda Cibril geliyor Cibril Emin yap diyor Allah sana onun mucizesini gösterecek. Kaldırıyor sallallahu aleyhi ve sellem elini havaya ay bir anda ikiye yarılıyor yarısı bir tarafa yarısı bir tarafa. Müslümanların imanlarında bir farklı bir coşku oluşuyor. Ama inkarcılar yine aynı söz Muhammed bizi büyüledi. Bir tane bile iman eden olmuyor. iman eden yok. Orada olanların hepsini biliyoruz. Ama hiçbir tanesinin o mucize üzerinden iman ettiğine dair bir bilgi bilmiyoruz. Allah Allah. Çünkü dert o değil, dert o değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ana kadar yaşadığı hayat mucize değil mi Allah aşkına? O mucizeden daha Tabii büyük ki. ne mucize istiyorsun? O kadar küfrün içinde bu kadar temiz kalması bile mucize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Netice itibariyle onlardan iman etmeyen bir adam ayın ikiye yarılmasından mı iman edecek? Ama neticede o müminler ona şahit oluyorlar ve böyle bir mucize şakk Kamer hadisesi olarak tarihe geçiyor. Bizim bütün kaynaklarımızda olay bu manada bütün ayrıntılarıyla anlatılmış oluyor. Allah Allah. Yani. Ne kadar güzel ya, kurban olayım ya. <gülüyor> Sallallahu, aleyhi Sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam şimdi Son konuya geçiyoruz evet, asıl artık. Konumuz asıl, da o. asıl konu son yani. konu ama sıkıntı yok hocam Vakt, vaktimiz var sabaha kadar da oturabiliriz arzu ederseniz inşallah. Ee, Ebu Talip mahallesinde yaşanan boykot boykot ya da muhasara, muhasara. E, zamanı var. Orada da çok enteresan hadiseler olmuş. Evet, oradan baskılar, baskılar çoğalıyor. Ha. Gelen giden artıyor işte biraz önce gördük en son bu kararı alıyorlar diyorlar ki madem Ebu Talip de yeğenine söz geçiremiyor biz Ebitalibi Haşimoğulları'nı Müslüman gayrimüslim fark etmez bakın bir aileye ceza veriyorlar aslında hı hı, hepsine beraber onlara ama asıl dertleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şibe bitalip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu evi yerini gösterdik ya o evin üst tarafları işte o mahallede muhasara altına alıyorlar ve diyorlar ki bir şey yazıyorlar işte ne diyelim anlaşma maddesi ya da bir ihtarname 5-6 maddeyle ile Bismike Allahümme onların kullandığı bir ifade ki aynı ifadeyi Hudeybiye'de de göreceğiz. Asla onlara kız verilmeyecek, kız alınmayacak, ticaret yapılmayacak, ticaret malları alınmayacak, pazarda caddede şurada burada onlarla selamlaşılmayacak, her türlü insani mesele onlarla en askari indirilecek 7 maddelik bir şey yazılıyor ve Kabe'nin Avlus'un Kabe'nin damına da kapısına da asıyorlar. Kabe'nin önüne asmalarının sebebi de meselenin ehemmiyetine insanları inandırmaktır. Evet. Böylelikle siyer tarihi açısından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu hayatı çerçevesinde en zor günleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyor. Ne kadar? 3 yıl boyunca. 3 yıl. Nübüvetin 7. yılı, nübüvetin 10. yılı. Ne zaman başlıyor gün itibariyle ay itibariyle bilgimiz var mı bu konuda? Var. Nübüvetin 7. yılı Muharrem ayı. Muharrem ayı hangi aydı? Haram aydı. Evet öyle bir kin oluşmuş ki Mekke'de Onu bile eziyorlar. haram ayını bile korumuyor. Haram ayına bile karşı bu noktada tavır var. Ve ve vesselam efendimiz hayatının en zor günlerini o günlerde yaşıyor. Şimdi 3 yıl boyunca ne yapacaksınız? Ticaret yok, insani anlamda ilişkiler yok, davet de engellenmiş oluyor. Görünen şartlarda bütün her şey Müslümanların lehine, aleyhine. Ebu Leheb o aileden Haşimoğulları'ndan Abdulmuttalib'in çocuğu biliyorsunuz peygamberimizin amcası ben onlardan değilim diyor. Ve o mahalledeki muhasaraya katılmıyor. Böylelikle aileyle Ebu Leheb arasındaki bağ da bu muhasara kopmuş sırasında oluyor. kopmuş oluyor. Artık Ebu Leheb aileden sayılmıyor hanımı da zaten Ümmü Cemil Beni Ümeyye'dendir farklı bir hal oluşuyor ondan sonraki süreçte hukukları ama o günlerde o şartlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inanılmaz derecede bu meselede zorlanıyor ve kaynaklar şöyle bir bilgi veriyorlar bize Ebu Talip de Hatice anamızda bütün servetini o 3 yıl boyunca sıfıra indirdi çünkü yok olmayınca mallar satılıyor insanlara veriliyor ki yeme içme meselesi o da bir yere kadar bir, bir yerden sonra onlar da bitti ve Müslümanlar açlığa mahkum oldular. Mesela o günleri biz okuduğumuz zaman kaynaklarımızda ağaç yaprakları yediklerini görüyoruz deriler yediklerini görüyoruz, toprağın altından bir şeyler arandığını görüyoruz. Sad bir Vakkas bize anlatıyor olayın detaylarını o da ne zaman anlatıyor biliyor musunuz? Şimdi biz diyelim ki böyle yıllar önce bir İslam adına bir hayır işlesek tutar defaatle onu anlatırız. Defaatle onun üzerinden kendimize prim oluşturmaya çalışırız. Sahabede asla böyle bir şey yok. O günleri yaşamış birisi Sad bir Vakkas o günlerde o muhasaranın en şiddetli anlarına da şahit olmuş günler geçerdi ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ancak ağaç yaprağı yerdik diyor. Kendi başından geçeni de aradan 50 sene geçtikten sonra anlatıyor. Nerede anlatıyor biliyor musunuz? Kufe'de validir, yeni Müslüman olmuş o miras yediler. Sad bin Ebi imanını sorguluyorlar yani bu bugün olan bir şey değil adam hiçbir şey yapmaz İslam için yapana bir sürü kulp bulur o gün de var öyle adamlar dayanamıyor diyor ki ey miras yediler ya siz ne diyorsunuz biz böyle böyle günler yaşadık diyor tutuyor o rivayeti bize anlatıyor İyi ki de yapmış o adam yoksa biz o meseleyi de bilmeyecektik ya. günler geçmişti diyor açlıktan biz iki büklüm olmuştuk ve ben Şibi Ebi Talip'te gezerken şöyle ayağım bir yere takıldı orayı kazdım baktım orada bir deve şeyi var derisi onu güneşin altında biraz ısıttım yıkadıktan sonra biraz onu böyle çiğnenebilecek hale getirdim günlerce onunla ben ayakta durabildim böyle bir bedel ödenmiş ve o gün orada o bedeli ödeyen sadece o değil en fazlasını ödeyen kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra bir rivayet okuyoruz ben ne zaman o rivayeti okusam burası aklıma geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de namaz kılarken hanımlar bölümünden çocuk seslerini duyunca anne ile yavrusunu fazla birbirinden uzak tutmamak için namazı biraz hızlı kıldırıyor sonra da dönüp cemaate söylüyor diyor ki ben o seslere dayanamıyorum onun için böyle kısa kıldırdım. 2 senenin sonrasında çocuk feryatları Şibe Ebi Talib'ten eksik olmuyor. O feryatlar nasıl yakmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aç çocukların Yüreğin, değil mi? Aç çocukların. İbn Abbas diyordu ki o diyor ki o feryatlar Mekke'nin birçok yerinden duyuluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o yüreğini varın hesap edin. E kaç tane çocuğun öldüğünü bilmiyoruz diyor. Ha, vefat kaç eden tane, de oldu. Vefat yani. edenler oldu. İbn Abbas Belazuri de bu bilgiyi bize veriyor. Yani bu İslam, bu din, bu dava öyle ucuz bir dava değil. Allah Resulü ne bedeller ödemiş, sahabe ne bedeller ödemiş. Ve üç yıl boyunca böyle. Yine bu Talip'i görüyoruz o sahnede. Geceleri ne yapıyor biliyor musunuz Ebu Talip Ya diyor bunların sağ solu belli olmaz. Bunlar Muhammed'i öldürmeye karar verdiler kendisi, çocukları, yiyenlerini Ebu Şibi Ebi Talip de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında halka yaptırtıyor efendimizi korutmak için böyle bir amca böyle bir kameti böyle bir duruşu var. Günler geçtikçe muhasaranın etkisi daha da ağırlaşıyor daha da ağırlaşıyor. Ama Mekke'de vicdanlı insanlar var dayanamıyorlar. Müslüman değiller ama dayanamıyorlar. Mesela Hakim İbni İzam, Hazreti Hatice anamızın yeğeni kaç kez dolduruyor devenin üstünü yiyecek o mahalleye doğru sürüyor. Bir gün yakalanıyor Ebu Cehil'e. Ebu Cehil ona çok ağır şeyler söylüyor. Ebu Cehil'e diyor ki ya yazık günah bu insanlara bunu yap yapmak ne kadar vicdana sığacak bir şey değil, ikna etmeye çalışıyor Ebu Cehil ikna olmuyor. Ama bazıları var ki bu işten ciddi bir biçimde rahatsız oluyorlar. Bakın 5 tane isim görüyoruz. Bu 5 tane isim vicdan meselesidir ve buradan Allah Resulü'nün vefasına ait de bir şey geleceğiz. Bu isimlerden bir tanesi Ebul Buhturi İbni Hişam. Ebel Bakhtari de okunur, Ebul Buhturi de okunur. Biz Ebul Buhturi tercih edelim. Mutim İbni Adi, Hişam İbni Amr, Züheyr İbni Ebi Ümeyye ve Hakim İbni Hizam bu 5 isim ciddi bir biçimde rahatsız bir araya geliyorlar ne yapalım diyorlar. Mekke diyor bu sayfayı kaldırsın bu yoksa bu insanlar hepsi burada mahvolup gidecekler ama Mekke'deki o azgın gürüha karşı bu manada bir şey söylemek mümkün değil aralarında anlaşıyorlar diyorlar ki yarın birbirimizden habersiz duralım. Sen şurada dur, ben burada durayım, ben şurada durayım. Birimiz ayağa kalksın ve desin ki şu sayfayı artık kaldıralım. İnsanlardan bu muhasarayı kaldıralım. Çünkü muhasaranın olduğu günler, yıllar Mekke'de de bir kuraklık olmuş. Bazıları o kuraklığı da bu yapılan muhasaraya bağladıkları için vicdanen de o noktada rahatsızlar. Başkada da bir rahatsızlıkları var. Bu noktada böyle bir şey söylüyorlar ve gerçekten de söylenen yapılıyor. Herkes bir tarafa çekiliyor böyle birisi kalkıp diyor ki ya bu sayfayı kaldırın diyor oradan bir başka biri sanki haberi yokmuş diye bu sayfa zulümdür insanlar duydukları için bizim Kureyş'in merhametsiz insanlar olduğunu söylüyorlar. Bir başkası kaldırıyor, oradan diyor ki eğer bu sayfayı kaldırmazsanız şöyle olur böyle olur her kafadan bir ses geliyormuş gibi Ebu Sufyan tabi zeki bir adamdır dönüp diyor ki burada bir tezgah görüyorum diyor, Allah Allah. bir tezgah görüyorum diyor ama çok ciddi bir ses oluşmuştur artık her taraftan gelince ve artık muhasaranın sonlarına doğru gelindiği bir andır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in karşısında amca diyor Cebrail geldi bana haber getirdi o sayfayı kurtlar yemiş bitirmiş sadece Allah'ın adı kalmış ya. İnanıyor buna Ebu Talib bakın peygamber olarak tasdik etmemiş ama yeğeninin her sözüne inandığı gibi buna da inanıyor Hemen diyor hazırlanın gençlere Haşimoğullarının gençlerine gidelim diyor Kabe'ye doğru. Böyle bir telaşla oraya doğru gidince Mekkeliler zannediyorlar ki Ebu Talip bir anlaşma için geliyor. geliyor Herhalde getirdiği atasın. anlaşmada yeğenimi teslim edeceğim çünkü çaresizlikten evet. başka yapacak bir şey yok. Onun için biraz da böyle iştahlanıyorlar iyi bir şey olacak diye o anda Ebu Talip onlarla konuşmaya başlıyor. Ben diyor şu anda o sayfenin tamamen kurtlar tarafından güveler tarafından yiyildiğini sadece orada Allah lafzının kaldığını zannediyorum. Bana yeğeni Muhammed bu bilgiyi verdi. İnanmıyorlar öyle şey mi olur diyorlar, gidiyorlar Kabe'nin kapısında asılı duran o sayfaya bakmaya bakıyorlar ki o sayfa Aynen Ebu Talib'in dediği gibi sayfa yendiği için o anda Ebu Talib o sözleri söylediği için Artık Mekke'de işte biraz önce adını saydığımız o beş isimden kaynaklanan bir kamuoyu oluştuğu için Mekkeliler o muhasarayı kaldırmak zorunda kalıyorlar ve netice itibariyle muhasara kalkıyor. Ama o üç yıl içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhasara altında tutulmuş olmasına rağmen uğradığı o zulüm birçoklarının yüreğinde iman tohumunun ekilmesine sebebiyet veriyor. Resulullah belki bir şeyler anlatamıyor o insanlara ama yaşadıklar mağduriyet yaşadıkları sıkıntı, yaşadıkları o zulüm, insanların yüreğinden İslam'a karşı bir ilginin oluşmasına vesile oluyor, sebep oluyor. Muhasara kalktıktan sonra da birçoklarının gelip iman adına Allah Resulü ha. sallallahu aleyhi ve sellemin önünde durduğuna şahit oluyoruz. Kendi kabilelerini, kendi kavminin ne kadar vahşileşebileceğini de gö gördü, görmüş oluyor bu Gördü vesaireyi. ve inkarın şiddetli tavrını gördüler, ha. imanın da merhametini gördüler. Şimdi Bekir kardeşim çok önemli bir noktaya gideceğiz beraberce Ebul Buhturi İbni Hişam'ın adını andık bu adam vicdanlı bir adam müşrik ama vicdanlı o saife günü yani işin sona ermesi için, nihayete ermesi için çok ciddi çaba veren isimlerden bir tanesi. Bu Mutim İbni Adi de evet. bize lazım olacak. Evet. ileride, Hakim İbni Hizam da bize lazım olacak. Hişam İbni Amr da lazım olacak ama şimdi Ebur Buhtur İbni Hişam'dan bir sayfa açacağız. Yer neresi? Bedir. Geleceğiz birkaç gün sonra inşallah, i̇nşallah. Bedir'e. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haberdar oluyor karşıda kimler var diye birkaç isim için dokunulmazlık çıkarıyor, çıkardığı isimlerden bir tanesi de ebul buhtur i̇bn diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> men leqiye minkum ebel buhturi İbn-i Hişam fele yektuluhu sizden kim biraz sonra savaşta Ebu'l-Bukhturi i̇bn Hişam'la karşılaşırsa sakın onu öldürmez, Sahabe. Merak ediyor. Orada çoğunluğu ensar biliyorsunuz. Bilenler belki bir iki kişi evet. ama ensarın çoğu bilmiyor. bilmiyor. Bedel ödüyor muhasarayı. Neden çünkü. diyor ya Rasulallah? Neden, neden Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, vefa enlehu bima fa aleya Onun o saife günü, o muhasaranın yazıldığı o gün gösterdiği iyiliğe karşılık vefadan dolayı. Bu nasıl bir şeydir Allah aşkına? Savaşın meydanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. İsa e sahabe bunu duyunca ne yapabilir? Mücezzir ibni isimli ensardan bir genç Bedrin meydanında bir anda biriyle karşı karşıya kalıyor. Kimdir diye bu soruyor. Mecburen soruyor çünkü efendimiz dokunulmazdı. Emri vermiş. diyorlar ki Ebul Buhari. Adama kılıç kullanmamaya çalışıyor. Ondan yüz çeviriyor, yanındakiyle savaşıyor. Birkaç kez bu olunca Ebu'l-Bukturi diyor ki: "Niye benimle savaşmıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için dokunulmazlık çıkardı." diyor. Dedi ki: "Kim onunla karşılaşırsa sakın onu öldürmesin." diyor. Ebu'l-Bukturi o anda sinirleniyor. Bakın bu vefaya karşı o gün ama vefalı davranamıyor. Muhammed böyle mi dedi? Böyle demiş olmasına rağmen ben bugün seninle burada savaşacağım diyor. Ve mücezirin üzerine hamle yapıyor. Mücezir kaçıyor. Üzerine hamle yapıyor. Bir yere doğru gelince artık mücezir yapacak bir şey bulamıyor ve çekiyor kılıcını onu öldürmek zorunda kalıyor. Sonra geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Ya Resulullah diyor. Şöyle şöyle oldu diyor. Mücezir başından geçenleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlatıyor. Efendimiz diyor ki biz bize yakışanı yapmışız. Artık yapacak bir şey yok. İyi, o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bedrin o sayfasında o anında Ebul Buhturi İbni Hişam için o şeyi söylemesi vefa adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya yazdığı en önemli hatıralardan biridir. Vefa bir müminin asla vazgeçemeyeceği bir davranış bir ahlaki ilkedir. Vefa yapılan iyiliğe misli ile karşılık vermektir. Evet. Vefa yapılan iyiliği unutmamaktır. Evet ama bir vefa tabiri daha var, tanımı daha var. Biz buradan onu görüyoruz. Görülen iyilik arkasından o iyilik sahibi kötülük yapmış olsa bile unutulmamasıdır. Ya mesele budur Düşmana aslında. bile vefa. Düşmana bile bir iyilik yapmış sonra bir kötülük yapmış ama o iyilik o kötülüğü götürmüyor o kötülük o iyiliği silmiyor bunun adıdır işte vefa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cihana birçok şeyi öğrettiği gibi Vefaydın. bu vefayı da bize öğretmiş oluyor. Şimdi ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhasara kaldırılınca bir derin nefes alacak böyle bir şeyler olacak ama ondan sonra. sonra... Önümüzdeki bölüm of, of, of, of. Önümüzdeki bölüm yani yarın akşam yarın gece 12'de konuşacağımız mesele belki bütün Efendimiz'in mübarek ömründeki en zor konu bu olacak. Hüzün, yılı. hüzün yılı adı yani bir kere hüzün, hüzün yılı, yılı. Hatice annemizin e... rahmeti rahmana vuslatı Ondan Ebu Talib'in rahmeti rahmana kavuşması ve daha neler neler inşallah. Taif'in güzel yoldaşı Zeyd bin Harise radiyallahu anacağız inşallah. Efendimiz'in cinlerle buluşmasını konuşacağız inşallah. Mekke'ye dönüş ve ağır bir imtihan devam ediyor. Ee, onlar yaşamışlar biz konuşmaya şey yapıyoruz mevzuyu. Ya kendimize güvenemiyoruz. Bizim konuşmaya cesaret edemediğimiz şeyleri Allah Resulü yaşamış ve bu bedeli ödemiş. Yani. Evet. İşte onların o davaları davalarımız olacak ve bir gayrete girişeceğiz. Yani sadece bu işin ızdırabını çekmek bir parçasıdır. O ızdırapla birlikte herkes kendi nispetinde hiçbirimiz bir sahabi kadar elbette ki olamayacağız ama onlar gibi olmaya gayret göstermektir asıl olan. <Gülüyor> bu davayı sahiplenmektir asıl olan. Allah nurunu tamamlayacak bu onun kesinlikle bir yasasıdır. Şu anda darmadağın olmuş bir ümmet var önümüzde işgal olmuş coğrafyalar var önümüzde, nifak çetelerine mahkum olmuş coğrafyalarımız var önümüzde, küfürün elinde perişan olmuş ümmeti Muhammed var ey önümüzde. Bu sayfalara bakıp da moralsizliğe düşmeye gerek yok. Allah nurunu tamamlayacak. Bütün derdimiz bizim ne olmalı biliyor musunuz? Evet, bu nuru tamamlanacak da benim terim olsun bu işi içerisinde. Ha, neresinde olacağım bu ben iş? bir yerinden tutayım ya bunu. Evet bir yerinden tutayım bunu. Evet. Son bir tablo aktaralım mı bugün Lütfen, nihayeti Sefer. öyle erdirelim. Allah Resulü bir gün içeriye girdi Mescid-i Nebevi'de Medine yılları. Eyni Ebu Bekir dedi. Nerede Ebu Bekir? Ebu Bekir geldi. Talebi Ta civarı dedi Sağını aldı. Eyne Ömer dedi. Ömer nerede? Ömer de geldi. Talebi Ta civarı dedi Solunu aldı. Sağda Ebu Bekir solda, solda. Ömer hep Hadi böyle Allah. zaten. 6 yıl solu boştu efendimizin soluna kimseyi geçirmedi. Burada Celal vasfı önde olan birisi var Ebu Bekir radıyallahu anh sola burada Cemal vasfı var solda Ta Celal, Celal var. olmalı bir Celal vasfıyla birine ihtiyacı var o da Ömer oldu. Şöyle ikisinin elini tuttu kaldırdı ve dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem böyle haşrolacağız kıyamet günü. Şimdi ben bu tabloyu anlatınca ne diyorum biliyor musunuz? Allah Resulü Ebu Bekir'in bir elini tuttu, Ömer'in de bir elini tuttu ama hem Ömer'in hem Ebu Bekir'in birer eli havada ve tutacak eller bekliyordu. Bugün o ellere el uzatırsak o altın silsilenin içerisindeyiz Eço. inşallah. Onun için böyle bir fırsat var. Öyle bir fırsat varsa Ramazan'da içindeyiz. Ay diyeceğiz. Bismillah diyeceğiz. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. idealimiz o ashabın o güzel çizgisine varmak olacak. Gerisi de Rabbimizin i̇nşallah. bize vereceği nasipte olacak inşallah. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Allah kabul etsin Peki yarınki konuları da konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın.